Sizin Allah bunları rahmete erdirmez diye yemin ettikleriniz şunlar mı? Sonra cennetliklere dönerek haydi girin cennete size korku yok siz üzülecek de değilsiniz derler.